144. Kadi Ebu'l-Hasan Ali bin Noman Mağribi 329'da Mağrib'de tevellüt 374 Miladi 985'te vefat etti. Mısır'da Fatimiler zamanında 9 sene kadul kudat oldu. Alim idi. 145. Kadi Iyat ebul fadl İyat bin Musa hadis alimiydi. 476'da Septe'de tevellüt, 544. Miladi 1150'de Merakiş'te vefat etti. Endülüs'te tahsil etti. Septe'de, Gırnata'da, kadi oldu. Çok kitap yazmıştır. Meşari Envar var ve şifa kitapları meşhurdur. rahimehullahü Tala. 146. Kadi Şüreyh Ebu Ümeyye bin Hars tabiinin büyüklerindendir. Hazreti Ömer zamanında Kûfe kadısıydı. Hazreti Ali halifeyken bunun huzurunda bir zımmi ile mürafaa olunmuştu. Çok adiledi. Fıkıh alimiydi. 87 Miladi 706'da 120 yaşında vefat etti. Rahimehullahü Teala. 147. Kadizade Ahmed Efendi. Ahmet Emin bin Abdullah 1133'te tevellüt, 1197 miladi 1783'te vefat etti. Kadı idi. tarikat i Muhammediye kitabını ve Birgivi vasiyetnamesini şerh etmiştir. Feraiđül Fevaid adındaki Amen şerhi pek faydalıdır çok baskısı vardır 148 Karamanî Kemalettin İsmail Kemalettin müderris idi Kemali Rumi ve Kara Kemal denir 920 miladi 1514'te vefat etti Akaidine, Sefi şerhine ve Mevâkıf şerhine ve Vikaye kitabına ve Beydavi tefsirine ve Keşşâf'a haşiyeleri açıklamaları vardır. Rahimehullahü <gülüyor> Teala. 149. Kastalani Şihabüddin Ahmet bin Muhammed Mısır alimlerinin büyüklerindendir. Resulullah'ın hayatını anlatan Mevahi-i Dünniye kitabını Camiül Es'er Müderrislerinden Allame Muhammed Zerkani maliki şerh etmiş Sekiz cilt olarak 1329'da Mısır'da ve 1393'te Beyrut'ta tabedilmiştir. edilmiştir. Şair Baki Efendi Türkçe'ye çevirmiştir. İki cilt üzere basılmıştır. Yusuf-i tarafından kısaltılarak 1312 senesinde harekeli olarak Lübnan'da basılmış, 1401, miladi 1981'de İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır çok istifadelidir. 851 miladi 1448'de tevellüt, 923 miladi 1517'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. 150. Kinane bin Beşir. Rasulullah'ın üçüncü halifesi olan Hazreti Osman bin Affan'ı Kur'an-ı Kerim okurken şehit eden Mısır Çingenesidir. Firavuna tapınan ahmakların soyundandır. 151. Konstan İkinci Konstan, ikinci Heraklius'un oğludur. Hicretin 20. yılında, on iki yaşında kral oldu. hazret Muaviye'nin ordularına hep mağlûb olduğundan, İstanbul'dan ayrılıp Sicilya'ya gitti. 47. Miladi 668'de burada vefat etti. 152. Kurtubi. Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed Şemseddin Ansari olup, İbne Ebu Bekr Ferecdir. Endülüs'ün en büyük alimlerindendir. 671. Milyadî 1272'de vefat etti. Malikiydi. Esmaül Hüsnâ Şerhi, dîn Dini Nasara ve Teskire fi Ahvali Âhire ve başka kitapları vardır.